İlim ve Cihad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumussalam. Wassalamualaykum. Şeyh Ebu Musab. Günümüzde Müslümanların hali. Ee, günümüzde Müslümanların hali elbette ne? Zillet içerisinde zayıf, aciz, kafirlerin düşmanların yani düşmana. Mağlup olmuş bir vaziyette, sahip olduğu her şeyi kaybetmiş bir durumda. <gülüyor> Onlara demişti ki başlıca Müslüman'ı bu hale sokan, Müslüman'ı bu hale getirmiş olan, sokmuş olan üç ana sebep var demişti. Birincisi dinin getirilmiş olmaları, Müslümanların dinlerini getirilmiş olmaları. Odanı Yani dini yitirmenin de ana sebepleri birincisi şeriatın hiçbir yerde hakimi olmayışı. İslam beldeylerinin hiçbirisinde İslam şeriatının hakimi olmayışıydı. Sonra ikinci sebep olarak da <gülüyor> İslam ümmetinin mukaddesatı yani üç mukaddesatı olan işte Kabe Mesul Haram ve Mesul Nebevi ve Mesul Kudüs Bunlar Aksa, yani Mesul i Aksa, e, bunların işgal altında olmaları, işgal edilmiş olunmaları kafirler tarafından. Üçüncüsü de neydi demişti? Tevhid akidesinin Müslümanlar indinde bozulmuş olması ve Müslümanların ekseri artık tevhidi, sahih akideyi, sahih menheciyi artık bilmemeleri. Bundan ötürü tabi ne? Sahih menheç sahibi olanlardan garipleşmiş olmaları. Ümmet içerisinde, ümmet tarafından artık yani yabancı ve yabancı ne? Yani ötelenen, dışlanan yani bir bir taife haline gelmiş olmaları. Sonra dördüncü sebep demişti. Günah, günahların yayılmış olması ve günahları açıktan işlemenin yani bu manada ahlaksızlığında artık açıya vurulması. Yani o kadar günahlara dalmış ki artık ümmet hatta bunu gizleme ihtiyacını dahi yani o haya duygusu da kalmamış. E, o kadar ki artık bu günahları açıktan aşikar işliyorlar. Bu birinci sebep Bu dinin yitirilmesi. ikinci sebep olarak da yani Müslümanlara şu günkü var oldukları o acizlik, o zillet halinin kafire karşı mağlup olmaları sebeplerinden birisi de ne? Dünya diyor. İkincisi dünyanın yitirilmesi. Dünyalarını yitirmiş olmaları. Yani Müslümanlar dinen ifsad olmuşlar. Allah Azze ve Celle kullukta, ibadette ifsad olmuşlar. Aynı zamanda dinen e, dünyalarını da kaybetmişler. Dünya açısından da bir husrandalar. Diyor ki burada 134. sayfadayız. Birinci paragrafın son cümlesi. Müslümanların elinden dünyanın gidişi ve bunun sebepleri pek çok noktada kendini gösterir ki bunların en önemlilerini en önemlilerini şöylece ele alabiliriz diyor. Yani En önemli noktalar şu noktalar diyor. Dünyanın ellerinden gitmiş olmalarını sağlamış olan en önemli sebepler şunlardır. Birincisi diyor Müslümanların Beytulmalı ile temel kaynakların çalınması. Müslümanların Beytulmalı ile temel kaynaklarının çalınması. <gülüyor> yani Müslümanların hakim oldukları topraklar veyahut da zamanında ele geçirmiş, fethetmiş oldukları topraklar ve artık yani ikame ettikleri, iskan ettikleri o topraklarda var olan yeraltı kaynaklar, yeraltı hazineler özellikle artı o toprakların, o Müslümanların yani bulundukları toprakların o yani yeryüzünde o jeopolitik açıdan stratejik önemleri, ticari olarak olsun siyasi olarak bulundukları bölgelerde, hatta dünya siyaseti, dünya ticareti açısından son derece önemli olan noktalarda bulunmaları ve bunların hiçbirisinin Müslümanların eline, Müslümanlar bunların istifade etmemeleri. Yani asıl olan nedir? Yani eğer sen bir toprağın sahibiysen, o zaman o toprakla alakalı, ilişkili olan her mesele, yani hem o toprağın altında olan hazineler, altın gibi işte ne mümkün, yani madenler gibi vesaire, veyahut da işte özellikle bizim çağımızda önemli olan petrol gibi, doğal gaz gibi vesaire, veyahut da toprağın üzerinden akan su gibi, veyahut da toprağın üzerinde bulunan bitki gibi, onun üzerinde olan yani binalar gibi, dağlar gibi, Veyahut da o toprağın başka bir şey için, başka bir şeyin kullanımında hani faydası aslın kime aittir? O toprağın sahibine aittir. Aslı olan o. Ama şimdi bakıyorsun ki Müslümanların sahip oldukları bütün beldelerde Müslümanlar bütün bu zenginliklerden, yani ister yer altı olsun ister yer üstü olsun o zenginliklerden hiçbir suret istifade edemiyorlar. Ha, istifade edemiyorlar. Ha bu niye istifade edemiyorlar? Çünkü birileri tarafından işgal edilmiş... Ha, ele geçirilmiş. Ha, o ele geçirilmiş olanlar dışarıdan bir mesele. İkincisi de onların o aslen sana ait olan o zenginlik, zenginlikleri çalabilmeleri için, ele geçirebilmeleri için onların işbirlikçileri olması lazım. Ha, senin yani o topraklar üzerinde ve o toprakların hani sahiplerinin arasından olan birikçiler olması lazım ki bu sistem yürüsün Ha şimdi hani daha önce de çok demiştim bu <gülüyor> yani bu Aslan çok böyle klasik bir nokta hani bize karşı savaşıyorlar niçin Çünkü iktisadi bazı hedefleri var bu çok böyle klasik duruyor mu Evet klasiktir niye klasik Çünkü en önemli sebeplerden birisi tam yani savaşın en yani İslam alemine karşı Savaşın en önemli sebeplerinden birisi bu iktisat yani bu ekonomik savaş. Yani o İslam topraklarında var olan o zenginlikleri ele geçirmek için. Yani bu çok büyük bir sebep. Çünkü yani düşmanın bizim savaş halinde olduğumuz düşmanın sistemi onun üzerine bina ediyor. Sistemi bunun üzerine kurulmuş. Yani bir ayağı bu başka bir ayağı daha var onu belki ileriki zamanlarda belki şey deriz. O biraz farklı bir mesele ama yani bir ayağı düşmanın bize karşı savaşındaki umumen ha yani esas itibarıyla hak batıl savaşı dahilinde Müslüman'ın o sisteminin bir ayağı bu iktisat ayağı. Ticaret yani. Ticaret, ekonomi ayağı. Eee bununla çok etkili bir savaş sürdürüyor. Yani o sanayileşme işte ha. Yani sanayileşme o ve o sanayi sana, sanayileşme süreci içerisinde güçlenmesi para diye bir yani bir değer ortaya çıkması tamam yani aslen para neye bağlıydı eski zamanlarda? Altını endeksliydi. Yani para altındı. İşte dinar nedir? Altındır. Dirhem nedir? Gümüştür. Ve bütün paralar aslenle ...kendisi bizzat para kendisi... ...o değeri ifade ederdi. Yani o paranın kendi gramajı... ...o paranın değeriydi. Ama ne bu sanayileşme devremiyle... ...yani özellikle sanayileşme devri ...sanayileşmeyle beraber... ...bir para mefhumu ortaya çıkıyor yani. O kağıt üzerinde aslen... ...yani o eşya kendi zatında... ...değeri... ...yani temsil ettiği değerin... ...değerinde değil ki. Kıymetinde değil. Yani bugün mesela sen... ...o yüz dolar... O yüz doların kağıt olarak değeri ne kadar acaba? Birkaç sentir belki. Belki yani cent de değildir yani. O kağıt kendi zatında. Ama o kağıt bir yüz dolar bir değer ifade ediyor. tam bu bir sistem yani. yani. Burada bir sistem kuruldu. İşte o sistem bu paranın hakim olduğu, ha? paranın yani doların hakim olduğu o sistem bu o sanayileşmeyle beraber geldi. O sanayileşme de neye bina ediyor? O yani o sanayinin ihtiyaç duyduğu yer altı kaynakların senin elinde olmasına bina ediyor. Özellikle bu yani demir ondan sonra işte o petro kimya üzerine kurulmuş olan sanayi bugünkü yani şey olan sanayi petrole özellikle petrole dayalı. O zaman senin gücün oradan geliyor. Yani senin sanayin petrole dayalı olduğu için sen ne kadar çok petrol sahibi ise o kadar da senin sanayin güçlü olacaktır. Bakın bugün petrol tüketimi en çok Amerika'da. Yani en çok petrol tüketen yeryüzünde en çok petrol tüketen ülke Amerika. Ondan sonra Çin. Şimdi Çin. Bundan bir 10 sene önce Avrupa'ydı mesela. Ama artık Çin. Yani şeyden sonra Amerika'dan sonra Çin geliyor. Avrupa 3. sırada. Ondan sonra işte başka ülkeler en çok bunlar petrol tüketiyorlar. Çünkü en büyük sanayi bu ülkelerde. Yani sanayinin ne kadar sanayinin en yani güçlü olması neye bağlı? O petrolün e, miktarına bağlı. Ha. Yani tüketilen petrolün miktarına bağlı. Aynı şekilde doğalgaz mesela. Ve işte yeni çağda diğer kaynaklar. Mesela atom enerjisi için Petrol işe yaramaz. Ne lazım? Ura, uranyum lazım. Veyahut mesela şu anda yeni şeyden mesela bu, bütün bu cihazların ee, cihazlarda dahi kullanılan ve başka birçok şey yani daha büyük eşyalar lityum. O lityum iyon yazıyor ya o üstlerinde. O lityum kaynağı mesela. Ve buna benzer yani birçok yani maden şu anda mesela modern artık şeyde modern çağda ihtiyaç duyulan enerji kaynakları petrolden başka. O zaman sen o sanayiye aitliysen yani senin gücün o sanayiden geliyor. O zaman sen gücünü neyle ayakta tutacaksın? O sanayinin güçlü olmasıyla, sanayinin güçlü, güçlü olabilmesi için de ne? O sanayinin dayandığı o yer altı kaynaklarına muhtaçsın. O yer altı kaynakları da Allah Sübhanu ve Teala öyle takdir etmiş. Bunların elinde değil. Yani Amerika, evet Amerika'da mesela petrol üretici yani Amerika'dan da çok petrol çıkıyor, ama yine de hala mesela bu son zamanlarda Brent petrol diye bir petrol de hatta petrol piyasasını o şey diyor, o yani ona göre petrol fiyatları vesaire değerlendiriliyor. Bu mesela bu Kuzey Denizi'nden çıkan bir petrol, bu İngiltere, İskoçya taraflarında Kuzey Denizi, oradan çıkıyor, ama Mesela allah Alem şu anda o Brent petrolün yani kaynakları tüketilmiş gibi. allah yani pek bir şey artık oradan çıkmıyor. Ama asıl yine petrol kaynağı yine Arap ülkeleri ve o Hazar Denizi tarafı. Yani o işte Kazakistan, Türkmenistan, Rusya, İran arasında bir deniz var ya büyük Hazar Denizi. Yani büyük petrol kaynağı yine İslam topraklarında. Büyük petrol kaynağı ve hala mesela şeyden ta hala Arap ülkelerinden yani petrol o kadar kaç seneden beri yani tüketmelerine rağmen ta hala oradan birçok petrol şey geliyor. Tabii artık petrol kaynakları da azalmaya başladığı için artık başka mesela eskiden hiç yani çok fazla konu olmayan Brazilya gibi, Meksika gibi vesaire yani taraflardan da artık şey diyorlar da el moyum yani bunu anlamanız lazım ha, Yani elbette burada yani düşmanın bu savaşının büyük sebeplerinden birisi o e, yeraltı kaynaklarını özellikle petrol işte doğal gazı ve modern işte uranyum gibi lityum gibi vesaire o modern şey yani bizim çağımızda artık değer kazanmış olan o kaynaklar altın tabii ki Ondan sonra işte e, şey mücevher yani taşlar o değerli taşlar. Bunda mesela Afganistan çok zengin. Yani hem bu değerli taşlarda çok zengin, hem oranjumda çok zengin, hem lityumda çok zengin. Afganistan mesela. Yani el mühim. Şimdi bunlar tabii bunlar hepsi İslam topraklarına çıktığı için aslen bunlar hepsi niye dahildir? Beitulmal'a dahildir. Dolayısıyla Beitulmal'dan bunlar yani Müslümanların faydasına kullanılması lazım. Aslında Müslümanlar yeryüzünün en zengin adamları olması lazım. Müslümanlar, yeryüzünde en zengin insanlar olması lazım. Aynı eski zamanlardan, mesela o Ortaçağ Avrupa'sında Ortaçağ Avrupa'sı şeye komşu olunca, Endülüs devletine komşu olunca Endülüs'teki o zenginliği görüyorlardı. Ve hayran kalıyorlardı yani. Yani İslam aleminin ne kadar zengin olduğunu, ne kadar gelişmiş olduğunu, ne kadar medeni olduğunu hayran kalıyorlardı yani. Yani yani bize izin verseler de biz onların arasına gidip onların o <gülüyor> oralarda yaşayabilsek diye en büyük hayalleri oydu. Hani bugün nasıl miskin bir Müslüman en büyük hayali Amerika'ya gitmek, Avru Avrupa'ya gitmek ise eskiden de en büyük yani Avrupalıların en büyük hayali İslam uzak doğuya yani İslam alemine gelmek idi. Çünkü bütün zenginlikler buradaydı. Zenginlik ne manada? Yani zenginlik çünkü zenginlik adil bir şekilde tabii daima yani zulümlerle beraber ama yani yine bir adaletle beraber, İslam şeriatının emrettiği en azından, yani İslam şeriatının zekat diye bir şey var mesela. Ve zekat senin kendi şeyine kalmış bir mesele değil. Sen istersen ver, istersen verme değil. Zekat memurları var. Yani o zekat memuru senin mülküne senin mülküne bakıp ...senin mülkünün ne kadar olduğunu tespit ediyor zekat memuru. Anladın? yani Sen ona bütün mülkünü açma mecburiyetindesin. Ve on, o devletin tayin ettiği zekat memuru senin bütün mülkünü tayin ediyor. Yani bakar, hesaplar, ona göre de zekat payını çıkarır. O vacip. Yani bu devletin üzerine olan, devlete ait olan bir görevdir. Ondan sonra o bütün o zekat paralarda işte Allah'ın Azze belirlediği sınıflara aktarılması gerekiyor. Yani elbette dolayısıyla İslam şeriatının icbar ettiği bir yani zekat itibariyle ikincisi devlet müessesesi zaten yani de e, halkın bütün yani maslahlarını karşılama mecburiyetinde şer'an. iki üçüncüsü sadakayı teşvik etmesi açısından. Dolayısıyla yani veler ki çok zulümler olmuş olsa da ama yine de bunda beraber İslam aleminde daima bir hani bir bir adalet korunmuştur yani şu zamanda olduğu gibi o tamamıyla ha, adaletsiz o gelir dağıtımı zengin fukara şeysi sınıflandırılması İslam şeriatını asla söz konusu böyle bir şey olamaz yani İslam'ın bulunduğu İslam'ın hakim olduğu topraklarda adam sen iş tamamıyla tersiydi eski zamanı yani Ortaçağ Avrup'asında yani bu ee, beşinci, altıncı, yedinci asır vesaire ta ki on beşinci, on asırlara kadar vesaire yani o dönemlere kadar Avrupa miskindi yani. Ha ondan sonra işte bu sanayileşme süreci, ha? sanayileşme süreci işte o Avrupa'yı aslen o şeye götürdü. O odada yani çok muhim belki sizi bir de sıkıcı, sıkıcı gelebilir ama yani bunlar aslen bazı mesele anlayabilmeniz için önemli. Yani bilmeniz o gereken şeyler. Veyahut başların yeri geldiğinde şey ederiz. O kuyruğun yeri geldiğinde söylerim. Haşin diyor ki Müslüman'ın Beytulmalı ile temel kaynakların çalması. Arap Körfezi yarım kürü üzerinde bilinen en büyük petrol rezervlerine sahiptir. Arap Körfezi yani o bütün o Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, işte Arap Birleşik Arap Emirlikleri, Oman, işte o oh, Katar, hatta işte Irak, e, İran yani o o körfez, hatta diğer tarafında da bu Kızıl Denizin Kızıl Deniz tarafı ve ondan sonra Mısır Afrika kıtasıyla Arap Yarımadası Adası arasındaki o Ürdün, Suriye, Lübnan, e, orada Mısır yani bir tarafta, ondan sonra Sudan hepsi yani bunların hepsi şey petrol ya, a, şeysinden yönden zengin olan ülkeler. Yarım küre, yani ne? yarım küre biliyorsunuz dünya bir Ekvator'dan bir kuzeye doğru bir de güneye doğru bölünür. Kuzey küre yani şey çok olan küredir. Yani e, toprak. Güney kürede su çoktur. Yani şimdi o kuzey küresini kastediyor e, yarım küre derken. Orada diyor en büyük petrol rezervleri Arap Körfezi'nde. Yarım üzerindeki en büyük petrol rezervi burada olduğu gibi çağdaş dönem araştırmalar bütün dünya ölçeğinde ikinci en büyük petrol rezervinin Orta Asya İslam Cumhuriyetlerinde keza Hazar Denizi'nden Kafkasya'ya kadar uzanan bölge içinde olduğunu ortaya koymuştur. Yani Arap Körfezi Artine, Hazar Denizi ve çevre e, ülkelerde. Bunun haricinde önemli bazı petrol ve gaz yataklarını Irak ve Şam bölgesinde yer aldığını belirtelim. Suriye işte. Sonra Irak bugün yani birçok mesela petrol Irak'tan ve Suriye'den de elde ediliyor. Sonra gaz kaynakları Rusya'da mesela çok olduğu gibi ama bu bölgelerde de çok. Afrika'nın yine o Kuzey Afrika taraflarında yine çok. Evet bunun haricinde ne demiş? Evet. Hı. Sudan'ın güneyinde, Afrika boynuzunda, 1.3. Mısır ile Cezayir arasında uzanan mıntıka içinde yer alan başkaca bazı petrol rezervleri de bulunmaktadır. Yani bütün bu ne? İslam alemi. Şimdi diyor ki bunlar diyor modern dünyada ekonomik, politik hatta stratejik açıdan her bir bakımdan ağırlık noktasını teşkil eden temel enerji kaynaklarıdır. Ha, çünkü sistem onun üzerine kurmuş. Yani kapitalist sistemin üzerine kurduğu nedir? o sanayi sanayi güç sanayinin verdiği güç ve o sanayinin de zenginliği işte bu kaynaklara bağlı. Dolayısıyla bütün yani hem siyasi ha, hem siyasi hem stratejik askeri vesaire bütün güç oraya dayanıyor. Dolayısıyla onu koruma mecburiyetinde. Tamam? Onu korumazsa yani sanayisini korumazsa, güçlendirmezse bütün sistemi çökecek. Dolayısıyla o en esası hedeflerden o sanayi korumak. Sanayi korumak ne demek? Sanayinin güçlenmesini sağlayan, yani çalışmasını sağlayan o kaynakları korumak. Bunları Afganistan, Pakistan ve Filipin, Filipin'den Atlantik okyanusu, Fas, Muretania ve Senegal kıyılarına, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlardan Kuzey Afrika'ya, Güney Asya, Endonezya adalarına, Sudan'a, Hasrı doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar İslam dünyasının sahip olduğu farklı maden kaynaklarını, bunların stratejik değerini eklediğimizde resmin boyutları daha bir farklılaşıyor diyor. İlk sadece petrolden iba ibaret değil, elbette başka yani doğalgaz gibi ama işte bu başka farklı madenler altın gibi ve işte lityum gibi ve hatta uranyum gibi başka madenlerden. Tabi bu söz konusu. Sonra artı, bu yeraltı zenginlikleri artı, bu ülkelerin tarım ve hayvancılık zenginliklerini de buna ekleyelim. Tarım bakımından, hayvancılık bakımından da yani bu ülkeler <gülüyor> zengin. Artı, ayrıca bu bölgelerin sahip olduğu kara, deniz ve hava yolu taşımacılık noktaları. Tamam o da çok önemli bir husus. Örneğin bak burada, örneğin yarım üzerindeki beş büyük uluslararası deniz yolu geçidi. Ve bu boğazlarından dördü bu bölgelerdeki bölgelerdedir ki bunlar Hürmüz Boğazı, Mendeb Geçidi, Suveyskanı ve Cebire-Tarık Boğazı olup taşımacılık açısından yarım küre üzerindeki dört coğrafi yönü birbirine bağlayan ana noktalardır. Bak sadece şu, şu dört şeyi bir, bir, bir bakın. Bu Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı Basra Körfezi'ni Hint Okyanusuna çıkan geçit. Şeyle, İran ile Oman arasında. Tam İran ile Oman arası. Yani aynı boğaz. Aynı bizim hani İstanbul'daki Çanakkale'deki boğaz gibi bu İran ile Oman arasında boğaz. Basra Körfezi'ne giriyor. O Basra Körfezi'nden de Hint Okyanusu'na okyan çıkıyor. Basra Körfezi ne demek? Suudi Arabistan, Bahrain, Katar, Kuveyt, Oman, Birleşik Arap Emirlikleri, Sonra yukarıda Irak, İran, bütün bu ülkelerin petrol ihracatı, bak bütün bu ülkelerin, bütün bu ülkelerin petrol ihracatı o boğazdan geçiyor. Bu Hürmüz boğazından. Yani bu boğazdan Hint okyanusuna çıkıyor gemi, Hint okyanusundan da Afrika kıtasını alttan böyle dolaşarak Atlantik okyanusa gidiyor, Atlantik okyanusundan da Amerika'ya gidiyor. Bu bir sonra Mende Mendeb geçidi. Mende geçidi de diğer tarafta yani Arap Yarım Adasının diğer tarafı yani Kızıl Deniz. Kızıl Deniz ile Afrika Kıtası arasında Yemenle Djibouti arasındaki geçit bu. Mende geçidi. Hani bu çok bir dönemde çok gündem oluyordu. Yemen'den ve Somali Somali şeyle korsanları. Hani o şey gemileri hep basıyorlardı vesaire. İşte o, o tam o geçit, tam o nokta yani. Orada bu, o boğaz, o geçit daralıyor yani iki tarafta. O Yemen'le şey arasında, Cibuti arasında çok yani dar bir mesafe kalıyor arada. Oradan bütün gemiler geçmeyi mecbur edin. Hangi gemiler? O da ne? Deniz Yani düşün ta yukarıda İsrail, Ürdün, Mısır, Sudan. Ondan sonra işte o Habeşistan. Diğer tarafta bütün o yani Kızıl Denizinde şey olan? sı Kızıl Deniz'den çıkan Suudi Arabistan bütün o taraf yani bütün oradaki o şey petrol e, şeyleri, merkezde rafineleri hepsi petrolü oradan ihraç ediyor, ihraç ediyorlar. Oradan da yine o geçitten Hint ok Okyanusu'na çıkıyor gemi. Oradan da işte Afrika'nın etrafından dolaşarak Atlantik ok okyanusa giriyor. Ha bir de ondan sonra burada Suveç Kanalı dedikleri Suveç Kanalı da Mısır'ın yani şey Kızıl Deniz'de Akdeniz'e çıkan suni bir kanal bu çok meşhurdur biliyorsunuz. Ee, 1860 1869 1860'larda öyle bir şey yapıldı. Kısa bir mesafe yani Kızıl Deniz'den Akdeniz'e çıkıyor. Akdeniz'den de artık ne Türkiye, Avrupa ülkelerine gidiyor gemi. Veyahut da Rusya, yani Rusya'da yine Türkiye'deki boğazların geçmesi lazım. Çanakkale, İstanbul boğazı. Yani şu deniz, deniz yolları çok önemli ha. Çünkü bütün büyük ticaret, ha büyük ticaretler hepsi deniz yolundan hallediliyor. Özellikle petrol, yani o petrolün e, ki bunlar 5-10 varil değil yani milyon variller her gün. Her gün milyon variller ticaret yapılıyor. Milyon. Ve bütün bu petrol hepsi bu deniz yollarından sahiplerine gönderiliyor. Ve en çok petrolü kullanan kim? Amerika. Yani Amerika'ya ulaşabilmesi için Arap Arap yani Arabistan'dan petrolün Amerika'ya ulaşabilmesi için Hint Okyanusu'na çıkacak. Hint Okyanusu'ndan Afrika'ya kıtasını dolaşıp Atlantik Okyanusu'na geçecek, oradan da Amerika'ya gidecek. Ve o işte burada bu şey, kızıl denizinden bu Suez kanalını kullanarak, kullanarak Akdeniz'e, Akdeniz'den de tabi ama oradan nereden geçmesi gerekecek? Bak burada Cebule Tarık Boğazı. Akdeniz'den de yine Atlantik Okyanus'a çıkabilmesi için İspanya ile Fas arasındaki yine orada o boğaz var. O boğazdan geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bütün yani petrol yani dünya, yani dünya en büyük petrol şüphesiz yani miktar olarak şeyden bir, bak bir de şu da var, bir de bunu ilave edelim, bir de en en çok petrol ihraç eden aslenin en büyük petrol e, şeysi, üreticisi Rusya. Rusya'da nereden gönderiyor şeysini, petrollerini? Karadeniz'den. Karadeniz'den de Akdeniz'e çıkması için, çıkabilmesi için gemi nereden geçmesi gerekiyor? İstanbul Boğazı'ndan, Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi gerekiyor. Oradan Akdeniz'e çıkıyor, Akdeniz'den de yine bu i Tarık'tan Atlantik Okyanus'a çıkacak. Bütün yani kapılar, yani bu boğazlar, bu boğazlar ne demek? Kapı. Yani bütün o kapılar İslam beldelerinde. Kapılar yani İslam beldelerinde. Bu en önemli muhtemelen bu Hürmüz Boğazı, Oman'la İran arasında. İran yani İslam beldesi ayrı mesele ama yani o iki ülke orada hakim konumda. Daha sonra bu, Men, bu Mendeb geçidi bu Yemen'le Cibuti arasında. Bu eş kanal zaten Mısırların hakimiyetinde. Cebile-i Tarih'te zaten bir tarafta İspanya bir tarafta da Fas var. Ha bu bizim boğazları da Katarsan Karadeniz'den gelen şeyler İstanbul'da Çanakkale boğazı Türklerin elinde. Yani bakıyorsun bu büyük yani bu önemli noktalar bunların yani Deniz yolları açısından bunlar en önemli noktalar. Hepsi yani sözde Müslüman ülkelerin elinde ama hiçbir şey görmüyoruz. Yani aslen istese bu ülkeler sadece o boğazları o geçitleri kapatsalar Amerika biter. Amerika'nın sanayisi çöker yani. Rusya çöker. Avrupa çöker. Yani bütün bu çünkü bütün bu ülkelerin gücü o sanayiye dayanıyor. Sadece petrolü keserler bütün olsa her şey yani Amerikan kendi petrol kaynakları da var ama kendi sanayisini kaldıracak kadar bir petrol kaynağı yok. Yani bu, bu dahi yani bu noktalar dahi yani işin ne kadar yani ne kadar köle köle bir bir duruma düştüğünün en büyük delili. Ama bununla beraber diyor işte ne bütün bu hususlar ve bu iş bu bölgenin diğer ülkelerin azından yaşadığı yoksulluk, geri kalmışlık, cehalet vesaire bu bölge halklarının kahir ekseriyetinin yoksulluk sınırı altında yaşadıkları e, gerçeğini eklediğimizde şaşırız, şaşırız kalırız. Yani böyle olmasına rağmen bütün yani yeraltı zenginlikleri İslam topraklarında artı o yer zenginlikleri işleyen adamlara giden kapılar da yine İslam yani İslam topraklarında ama buna rağmen onlar zengin biz fakiriz. <gülüyor> onlar zengin biz fakiriz. Onlarda yoksulluk yok. Bizde işte bak Yemen'de şuna bak Yemen. Ha yani şu şu mendet keçidi Yemenlilerin elinde. Ama Yemenler bak Yemen halkı fakirlikten, açlıktan ölüyor yani. Açlıktan ölüyor. Oradan Allah biliyor yani günde kaç milyon varil petrol geçiyor o geçitten. Ama Yemen halkı açlıktan ölüyor. Ha burada örneğin de örneğin Avrupa'nın tükettiği doğal gazın yüzde altmış beşi Fas üzerinden geçmek sureti cezayeden gelmektedir. Yüzde altmış beş. Avrupa'nın tükettiği doğal gazın yüzde altmış beşi ne demek yani? yersen sen yani, yani bir Artık onun birimi neyse Allah yani bir küp e, doğal gaz yer 5 lira ise yüzde 65'i ne demek yada 10 on lira ise onu altı buçuk lirası fasa gitmesi lazım aslında yani zengin olması lazım yani Cezayir yada Afon, Cezayir yani Cezayir zengin olması lazım ama Cezayir zengin değil Avrupa zengin yani hem Avrupa tüketiyor hem yani Cezayirden alıyor. Aslında cezayir zengin olması lazım ama cezayir zengin değil, fakir Avrupa, zengin. Yani bir bozukluk var ha. Yine İslam diyarlarının ve Beytulmanlığın ana merkezi olan Arap Yarımadası, yarım külü üzerinde bilinen petrol rezervlerinin yüzde yetmiş beşine sahiptir. Bak, yarım Arap Yarımadası, yarım külü üzerinde bilinen petrol rezervlerinin yüzde yetmiş beşine sahip. Ne demek yani yüzde yetmiş beş? Dörtte üç miktarı, Petrol rezervlerinin dörtte üç miktarı Arap Yarımadası'nda. Ve sadece günlük olarak ürettiği petrol yaklaşık 16 milyon varildir. 16 milyon varil günde. Daha ötesi Irak'ın güneyinde yer alan bir petrol alanı günlük 5 milyon varil petrol çıkarabilmektedir. Sonra bu gaz, bu ülkenin yani bu bölgenin ürettiği gaz Sonra ayrıca Yenikül üzerindeki en büyük ikinci petrol rezervinin Hazar Denizi çevresinde olduğu gerçeğinde ist hatırlatmak istiyoruz. Ha diyor ki peki nasıl oldu da yeryüzünün en zengin bölgeleri üzerinde yaşayan insanlar yeryüzünün en fakir halkları haline geldiler. En zengin biz olmamız gerekirken niye yine biz en fakiriz? Ha şimdi burada ne? Yani başlığını Amerika, nasıl NATO üyeleri, yani Avrupa ülkeleri, Rusya. Bunların kurdukları, diyor burada işlettiği tarihi ve efsanevi hırsızlık mekanizması. Hakikaten öyle yani. O hırsızlık mekanizma. O bir mekanizma yani ha. Kendi içerisinde çalışan bir mekanizma. Günümüzde bizlere saldırıp duran haçlı düşmanlarıdır bunlar. Haçlı düşmanların yani kurdukları bir mekanizma. Nasıl mesela... Yani bunlar çok böyle hani söylenildiği zaman o da yine şeytanın ava şeyse şeytanın oyunu. Yani bugün e, mesela sen şimdi bu petrol olayında özellikle petrol dediğin zaman akla gelen rokafelerdir. Rokafeler ailesi, petrol. Yani petrolün sahibi Rockefellerer ailesi. Rockefeller ailesi biliyorsunuz dünyanın en zengin ailelerinden birisi hatta ikinci büyük aile dünyanın ikinci büyük zengin ailesi <gülüyor> hatta bunlar zengin demek yanlış yani. bunlar zengin değil bunlar yani zengin üstü bir şey sadece Rockefeller ailesinin diyorlar hani tahmini serveti kontrol ettikleri yani nakit para miktarı 5 ile 15 trilyon dolar arası 5-15 trilyon ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin, Allah'ım şu anda milli servetini 3 trilyonla hesaplıyorlar. Türkiye'nin milli serveti 3 trilyon civarında hesaplıyorlar. Sen ona göre düşün. Bir ailenin sakin yani kolay, kontrol ettik para miktarı 5 ile 15 trilyon arası diyorlar. Şimdi bütün şeyler, bütün petrol akışı bu ailede toplanıyor şimdi gerçeği. Hatta yani bu Arap Yarımadası'ndan gelen petrolün diyorlar %99 yani %100 miktar takriben. Yani bir, bir yüzdelik o başka şirketler o %99 miktarı hepsi Rockefeller ailesinin kontrol ettiği petrol şirketlerinden ihraç ediliyor. <gülüyor> Ha şimdi belki yani insanlar böyle şey konuştuğunuz zaman hemen böyle komplo teorileri işte tabii bir işte dünyayı hükmeden işte birkaç aile vesaire. Evet öyle yani. Gerçek o. Ha bu çok garip bir şey de değil işte. Çünkü mesele yani o sanayileşmeyle bu aileler güç kazandılar ha. Onu anlamak için çok ihtisar, çok basit yani. Belki ileride belki daha ileride biraz daha geniş bunu şey deriz. Ama ee, dünya halkı tam dünya halkına hakim olan neydi? Monarşist bir yönetim şekli ve yani yani ne demek ile monarşi monarşist bir yönetim şekli ne demek? Yani kral soylu sınıfı ve soylu olmayan yani soylu olanlar, soylu olmayanlar. Ha dünyaya aslen hakim olan her nereye bakarsan bak yani bütün bu ilk çağ uygallıklarından al ki yani bu işte şeye kadar. Bu artık Avrupa'daki bu aydınlanma süreci diyorlar. tam bu 16. asır ve da yani 17. asır tarih veriyorlar ama onun evveli de var vesaire. Yani, yani o süreçlere kadar e, dünyaya hakim olan neydi? Krallık krallığın krallığı destekleyen krallığı yani krallığa meşruiyetini kazandıran din, dini anlayış ki genelde pagan dinlerdi. Yani bu müşrik çok ilahlara ibadete inan inanan dinler artı o krallığın içerisinde yani söz sahibi olan soylu sınıfı. Aristokrat diyorlar buna. Ya aristokratlar yani aristokrasi diyorlar. Soylu sınıfı. Bir bunlar, bunlar hükmedenler, her şeye sahip olanlar, bir de ikinci bir sınıf kimler? Köylüler, yani diğer insanlar, soylu ol olmayanlar. Bu hakim olan sistem buydu. Ta ki işte dediğim gibi ta ki bu aydınlanma çağı dedikleri, Avrupa'da aydınlanma çağı denilen bu 17. asır. O 17. asırda ve öncesi tabi var, 16. asır vesaire ama yani 17. asır de alırsak orada e, bir yeni bir sınıf meydana geldi. O, o daha evvel öyle bir sınıf yoktu. O sınıfta hangi sınıf? Burjuvazi dedikleri sınıf. Biliyorsunuz değil mi? Burjuvazi sınıfı. Yani soylu da değil, işçi, köylü sınıfından da değil. Bir şekilde yani ya ticaret vesilesiyle Veyahut da hani bilgi vesilesiyle e, zengin olmuş, güç kaz güçlenmiş bir sınıf, o orta sınıf, burjuvası sınıfı. Ondan evvelki, ki hani hiç hiçbir tüccar şey değildi değil, yani güçlü değildi değil evvelinde ama o mesela ticaret yoluyla çok zenginleşmiş ve güçlenmiş olan kısımlar e giriyordu, soylu sınıfına giriyordu yani onu soylulardan kılıyorlardı. Veya de mesela bir çok büyük bir düşünür onu soylu yapıyorlardı. Lord yapıyorlardı vesaire. Yani yine soylu sınıfından oluyordu. Ama şu burjuva, burjuva sınıfı o ne? O işte o aydınlanma sürecinin getirdiği bir şey. Yani artık insan bir kişi normal soylu olmayan da nesaben yani özel olmayan birisi de ticaret yoluyla zenginleşip güç sahibi olacak olabilecek bir duruma gelmesi. A işte bu Rockefeller ailesi mesela Rockefellerler, bunların şeysi yani zenginliği dünyaya yani dünya hakimetiyle ne başlıyor? Çünkü Rockefeller ailesi ilk petrolü alıp satın aile, petrol ticaretini ilk yapan aile Rockefeller ailesi, Standard Oil şirketiyle ilk petrolü satın aile. Standard Oil bir California merkezi, bir de New Jersey merkezli iki tane Standard Oil şeysi var artı Texaco, sonra Gulf, sonra Mobil. Bu büyük beş petrol şirketleri bunlar hepsi Rockefeller'in. Ve Arap Yarımadası'ndan petrolü çeken bu beş şirket. E beşi de Rockefeller ailesinin ha hakimiyeti altında olan şir e, petrol şirketleri. İki tane şirket daha var. O da çok meşhur biliyorsunuz. Shell ve BP. British Petrol. O Shell ve BP, onlar İngiltere tabanlı, e, köklü petrol şirketleri, onların ikisi onlar da Yahudi. <gülüyor> onlar da Yahudi. Bu Shell'in sahibi Samuel Marcus diye birisi aslen Yahudi bir adam. BP'nin de sahibi, ismi için aklına gelmiyor, o da yine Yahudi. Dolayısıyla bütün bu şeyde, bütün bu petrol şirketleri Yahudi ailelerin elinde ve yedi büyük petrol şirketinin beşi Rockefeller ailesinin elinde. E şimdi bu bir bu. İkincisi tabi bu parayı bir de yani banka sistemi de oluşturdular. Mesela daha evvel banka sistemi yoktu. Daha eski çağlarda. Bankacılık diye bir şey yoktu. Bankacılığı peki ilk kim ortaya atıyor biliyor yani ortaya Yani icat eden kim biliyor musunuz? Bankacılık. Bankacılık sistemini icat eden yani tefeciliği aslen. Rothschildler, evet. Rothschild ailesi. Rod, yani Rothschild ailesi yani yani o kadar zengin, yani o kadar güçlü bir hale geliyor ki bu tefecilikle. Artık devletlere borç vermeye başlıyor. İngiltere ile Fransa savaşında İngiltere'ye hatırlamıyorum 350 ton mu ne öyle bir şey altın borç veriyor. Rothschild ailesi ha, aile, Rothschild ailesi İngiltere devletine ve İngiltere kaybettiğinden ötürü de borcunu geri ödeyemiyor. Ee, Rothschild ailesi İngiltere'nin merkez bankasını alıyor, Bank of England. Sterlin var, ya, İngiliz sterlini. Rothschild ailesi ba basıyor parayı. Yani o para Rothschild ailesinin parası. Sterlin. 1776'da Amerika kurulduğunda bu George Washington tarafından o şeyi de o devletin kurulmasında Rothschildler finanse ediyorlar. Onun da borcunu geri ödeyemiyorlar. Amerikan merkez bankasını da Rothschildler alıyor. Doları da basın onlar. doların sahibi Rothschild ailesi. Ta ki kime kadar biliyor musunuz? Ta ki Kennedy'ye kadar. 1960'da hani Kennedy şey oluyor, John F. Kennedy. <gülüyor> <gülüyor> Ayya, Suikastlı öldürülen. İşte o e, dolar basımını bu şeyden, bu Federal Reserve Bank, bu Rothschildlerin bankasından alıyor ve yani devletin eline veriyor ve zaten onun akabinde de suikastlı hallediyorlar. Bir de atom meselesi var. Bir İsrail'in bir atom bir yerde bir atom merkezi kurma falan olayı var. Bunları engelliyor Kennedy. Bunları engelleyince de öldürüyorlar. Yani düşün yani iyi dünyanın iki büyük parası Dolar ve <gülüyor> Sterlin bizzat basanlar yani Rothschild ailesi Bırak yani bir yerden engelliş etmeleri, yönlendirmeleri, kontrol etmeleri, para bizzat onların elinde yani. Zaten dolar notları işte o hani o, bir, bir tarafında o şey var ya o e, tek göz, Illuminati vesaire e, şeysi, e, simgesi, hatta orada yeni dünya düzeni vesaire yani açık şeyleri var zaten e, işaretleri. Yani elbim şimdi bu aileler yani niye en zengin aile, niye yani hükmeden aileler? Çünkü sistem kurular, kurulurken bunlar kurmuşlar. Tamam yani sistem bankacılık üzerine kurulmuş bir sistem. İşte sömürgecilik üzerine kurulmuş bir sistem. Ticaret üzerine kurulmuş bir sistem. Tefecilik üzerine kurulmuş bir sistem. Kapitalist bir sistem yani. E kapitalizmi de ortaya atan bunlar. Tamam yani bunlar başlatmışlar zamanında. Dolayısıyla yani onun güçlenmesiyle, zenginleşmesiyle bunlar da güçlenen zenginleştiler. Ve meydana gelen bütün devletler vesaire bunlar çerez yani. Bunlar bunların sadece istedikleri gibi oluşturdukları ve bitirdikleri yönetimler. Dolayısıyla yani garipsenecek bir şey değil. Bu hani komplo teorisi falan de değil yani. Yani bu aileler bir tabi aile derken bunlar bir tane anne bir baba onları üç tane kardeş değil. <gülüyor> bunlar yani aşiret gibi düşünmeniz lazım. Yani Rothschild ailesi yani belki bin belki iki bin şeysi vardır. Efradı vardır yani. Sadece bir on kişinin ibareti olan bir aile değil mi? Kuzenler, muzenler vesaire. Hepsi, hepsi bütün şirketleri kendi aralarına dağıtıyorlar vesaire. Halb mesela Rochefort ailesinin diyorlar. şeysi, serveti 15 trilyon dolar. 15 trilyon dolar. 15'te trilyonun kaç sıfır yaptığını biliyorsunuz, değil mi? Bir trilyonun on iki sıfırı vardır. Milyonun altı sıfırı var, trilyonun on iki sıfır. İşte yani düşünen Türkiye'nin milli serveti üç trilyon civarında hesaplıyorlar. Yani bütün Türkiye'deki bütün insanlar, şu anda 80 milyon kadar nüfus var olan Türkiye'de, yani her bütün o sekiz milyon, milyonun bütün herkesin parasını toplasan, bir üç trilyon çıkarıyorlar. <gülüyor> Evet, Allahım şu anda son şeyler açıklamaları bilmiyorum. Ee, şeyin Merkez Bankası'nın Türkiye Merkez Bankası'nın Allah'a elim dolar rezervi e, brut dolar rezervi Allah'ım 80 milyar dolar civarında brut. Net 20 küsür Allah'a elim. Ya da 20'lerde bir şey. 20 milyar dolar yani. Net yani dolar rezervi. Şimdi biliyor musun? Dolar rezervi bu bir devlet ama diğer tarafta 15 trilyon dolar servet. O da yani hani maddi servet. Bir de o, o servetin yani getirdiği güç, kontrol, hakimiyet. Yani sistem bu. Diyor ki bütün o servetler ve yere zenginlikler daha öz kaynaktan itibarın çalınmaya başlamaktadır. Yani öz kaynaktı çalınmış. Tamam yani o o ülke kendisi onu oradan çıkarıp işlemesi vesaire ondan sonra piyasada çalınma değil. Yani o henüz orada petrol, henüz orada toprağın altında ham haliyleyken çalınmış, alınmış yani. Nasıl oluyor bu pekala? Çünkü bunların tamamı yabancı şirketler tarafından çıkarılmakta. Bir, bütün bu yani petrol yabancı şirketler tarafından çıkarılmakta. Çıkarılışı, pazarlanması ve ticari piyasası da tamamıyla bunlar tarafından kontrol edilmekte. Yani baştan sona kadar hepsi onların elinde. Piyasa onların yani papyer onların. Aynı yani belirli piyasalar var. Yahudinin elinde. Ya. Sen yani işin başından sonuna kadar hepsi Yahudi eline dönüyor. Ha sen o piyasada iş yapmak istiyorsan onların kurallarına göre yapacaksın. Kaldı ki bu piyasada işte o da ikinci mesele. Bu bu piyasada iş yapmak isteyenler kimler? Yine onları uşaklık yapan yani onların vesilesiyle güzel bir dünya hayatı yaşamak isteyenler. Yani onların uşakları. Dolayısıyla yani o da onlar da onların elinde. Dolayısıyla istedikleri gibi hükmediyorlar. Son uluslararası bankalar marifetiyle de hırsızlık çemberi en başından en sona kadar tamamlanmaktadır. Uluslararası bankalar. İMF'si al. Sonra Dünya Bankası vesaire vesaire. Bütün Birleşik Milletler'ine kadar hepsi Rockefeller ailesine ait. Yani Rockefeller ailesi bizzat kendisinin kurduğu bunlar şey dediğin ha gizli şeylerde değil. Yani bu <gülüyor> şey dediğin araç bakın İnternette Rockefeller yazın, hep bütün yani Rockefeller'la alakalı bütün şeyler haber sizi bunu söyleyecek IMF, Dünya Bankası, ondan sonra bu Amerika'nın dış siyasetini belirleyen e, şey kurum, mesela bunlar hepsi Rockefeller aile, Rockefeller ailesinin e, maddi olarak e, desteklediği, finanse ettiği yani artı hatta oluşturduğu Var ettiği kurumları yani. Hırsızlık diyor, nerede başlıyor? Birinci bak, birinci Hı. adım. Burada bu hırsızlık nasıl yapılıyor? Bunu e, dört adım olarak şey diyor. Dört aşama. Birinci aşama neymiş? Sömürgeci hırsızların uşağı, kukla hükümetlerle yapılan anlaşmalar, anlaşmalarla başlar. İlk orası tabii ki. Çünkü şimdi gelmiş, ta Amerika'dan gelmiş adam. Düşün yani Suudi Arabistan'da. ...oradaki petrolü, petrolü istiyor yani. Yani sen şimdi buranın sahibi var, sen daha oradan başka bir kıtadan gelmişsin. Arap Yarımadası'nda olan bir şey istiyorsun. Nasıl olacak bu? Elbette. Yani o Arap Yarımadası'nda olan o yöneticiyle bir anlaşma yapacaksın. Yani o sana onun izni verecek. Ama onlar hepsi kim? Kukla. Zaten onların yerleştirdikleri adamlar. Zaten sistem o işte. tam kendi adamlarını yerleştiriyorlar ki oraya... ...o kendi adamlarını da istedikleri gibi onlarla anlaşma yapsınlar. Sözü geçen şirketlerin sahipleri ve bunları idare edenler de o sömürgecilerdir. Zaten %40 ile %60 yıllık oran ortaklık anlaşması kapsamında bunlara gider. Yani zaten birincisi bütün o çıkan petrolün bir de %40-%60'ı kadar zaten başta asıl efendilere gidiyor. Geriye kalan bir, şey var, bir miktar var. Bu da ilk aşama hırsızlığı. Sonra çıkarılan maddelerin on, oranları üzerinde onaylanılması, on, oynanılmasıyla da hırsızlığın ikinci aşaması gelir. Yani ikinci aşamada ne? O çıkarılmış olan petrol miktarını belirlemek. Yani 5 varil çıktıysa 3 varil çıktı. 2 varil çıktı. Veyahut da 10 varil çıktı. O miktarı belirleyen de yine bu dışarıdan gelen o şirket sahipleri. Dolayısıyla ne oluyor? Pek çok ülkede bu kaynakları üzerine denetçi sıfatıyla atanan ve çıkaran oranlar üzerinde yapılan oynamalara göz yuman yönetici uzantılarına verilen rüşvet, rüşvetler, diyor şimdi bir kenara dursun. Yani elbette yani o bir o devletlere rüşvet veriliyor yani o bölgesel o kukla yönetimlere onlara. Ee, Rüşvetle zaten onları susturuyorlar, onlar zaten kendi tayfı, kendi tarafına çekmiş oldukları adamlar. Bir de yani orada aslen o ticaretin denetimini yapan çünkü hani o pek gibi vesaire biliyorsunuz o petrol ihraç eden ülkelerin ortak şeyleri var, ee, ortak e, e, platformları var. Orada işte denetim kuralları falan oluşturuyorlar, deneticileri tayin ediyorlar vesaire. Onları da tabi kendi adamları. Dolayısıyla ikinci aşamayı, hırsızın ikinci aşaması da o. Yani çıkan, hakikatte çıkan petrolün mesela, yani şimdi konu petrol üzerinden, petrolün miktarı üzerinde oynuyorlar. Gerçekten, gerçek miktarı yani iş etmiyorlar, belirlemiyorlar. Sonra da üçüncü aşama hırsızlığın, iş bu aşama ise çıkarılan bu madde madenlerin fiyatlarının belirlenmesi. Sonra tabi o madenlerin piyasada fiyat belirlemesi. Şimdi diyor ki mesela burada e, bir varil ham petrolün tahmin edilen gerçek değeri 26 değil 260 dolar olmalıdır. Yani onun zamanında Şeyh Musab zamanında yani bir varil petrol, ham petrol 26 dolar, hatta bazen de 20 dolar, bazen diyor 10 dolar altına düşmüştür diyor. Yani o miktar durum şeylerdi. E, şu anda Allah halim bu Arap petrolün Ham petrolün bir varili 40 küsür dolar. 40 küsür dolar. Ama diyor ki yani 20 değil 260 dolar olması lazım aslında. Yani o petrolün çıkarması, ona yani o orada bütün yani sarfedilen iş gücü vesaire o bütün o endüstri sanayi orada. Yani bir varil aslında 260 dolar olması gerekirken 26 dolar. Yani o paraya satıyorlar. Yani ben ben şimdi ...bu kitap bana ait. Aslında bu kitabın değeri 10 TL. Ama... ...bu kitap benim de... ...hakikatte senin yani. <gülüyor> Çünkü ben senin uşağınım. Sen de bana diyorsun ki sen bu kitabı bana... ...10 TL'ye satmayacaksın. Sen bana bu kitabı 1 TL'ye satacaksın. Yani sen bana 1 TL... ...ben de sana 1 TL'ye satacağım. 9 TL o kazanıyor yani. Çünkü yani 10 TL'yi... ...10 TL'lik kitabı benden bir TL'yi almış oluyor. Bir TL'yi de yine bana vermiyor. O <gülüyor> da ayrı mesele. Onu da bana vermiyor. Sonra <gülüyor> o e, verilen para, bütün bunlar ise uluslararası borsa efendilerinin temel, temel maddelerinin fiyatları ve uluslararası para birimlerinin değeriyle oynayıp durması Dolayısıyladır Bunlar kim olduğu malum diyor. Yahudiler yani bu işte bir Haçlı yani Rothschild ailesi başta tüm bu banka yani dünyada banka sistemine şeyden hükmeden takriben bir de broker felleri özellikle o petrol alanında sonra yerel, yerel hırsızlar ha o işte burada uçak yöneticilerimiz işte prenslerimiz diyor. Onlar da nasıl bu işte katkı katkıda bulunuyorlar? Çünkü onlar da o çıkarılan çıkarılan petrolün petrolün mesela bir miktarını onlara veriyorlar. Yani o hiç kayıtlara geçmiyor. Onlar da o petrolü yine piyasada daha da düşük fiyata satıyorlar. Yani 10 dolar ise varilin fiyatı, onlar 5 dolara satıyor, 3 dolara satıyorlar. Böylece fiyatı onlar daha da dibe çekiyorlar. E zaten yani onlar işte burada dediği gibi ne diyor? O bölgelerde çıkarılan ve uluslararası üretimin kotası dışında kalan bu petrolden belli bağışlara nail olur. Yani kastettiği bu yöneticiler ve prensler yolu bölgesel kuklalar. Ee, ve bunun varilini uluslar arası sularda ve açık denizlerde 3 dolar gibi bir fiyattan satarlar. Böylece uluslararası piyasada petrolün değerini düşürürler. Nasıl olsa yarım milyon varil petrol taşıyan, yarım milyon varil petrol taşıyan ve 1,5 milyon dolar tutarında olan küçük bir nakliyat onların diyor birkaç hafta zina, kumar vesaire rezalet masrafını karşılamaya yeter öyle de işte paralarını kazanıyorlar ha. <gülüyor> ha şimdi o hırsızlık devam ediyor. Bu şimdi bir yani o zaten petrolü çıkaranlar onlar. Sonra ne kadar çıkardıklarını belirleyen yine onlar. Sonra o petrolün fiyatını belirleyen de onlar. Ama senin toprağından çıkıyor <gülüyor> Onu da belirleyen de yine onlar. Ha tamam dedi ki ben senin petrol sen ben senin petrolünü senden işte 10 dolara satın aldım. Peker'e tamam 10 dolara benden satın aldı varilbaşı. Ne oluyor <gülüyor> diyor Dördüncü aşama bu madenlerden bizim ülkelerimizin payına düşen miktarlar yine onların bankalarına akar ve hesaplarında elektronik rakamları sıfırlara dönüşüyor. Yani hani %40, %60 miktar zaten onlara baştan gitti. Geriye kalan mesela %40 ya da %50 miktar o da yine ne? işte o banka sistemine giriyor. Ha, o devletin İsviçre'de veya da nerede artık bir banka hesabı var oraya gidiyor. Orada da yine o rakayane şey bir yani sanal bir para. O sanal parayla da yine banka işlerini yapıyor. Yani banka o parayı çalıştırıyor. Sana ise bir kota koyuyor. Diyor ki sen diyor işte şu kadar para çekebilirsin. Mesela sen yani günde 2 milyon dolar mesela çekebilirsin. Ama oraya sen yani oraya o para yani o senin o şey ticaretinin belki 100 milyon dolar para girdi. Tamam. Sana ama diyor ki sen buradan 2 milyon dolar çekebilirsin günde. Yani 98 milyon doları ne edecek her gün? Kendisi çalıştıracak. Yani yine ona yani o sana sattığı verdiği paranın da parayı da yine o çalıştırıyor. Ve burada başka şeyler de var ya yani başka zamanlara kalsın. Bu diyor işte sıfırlara dönüşür. Rakamlara dönüşen bu miktarlar üzerinden onlar kendi ekonomilerini çekip çevirir. Bu arada bizim hükümetlerimize ancak belli ve sınırlı miktarlarda para çekme hakkı tanınır. Onlar bu paralarla istedikleri sanayi maddelerini alıp işlerler. Biz ise yani onlar yine yani o parayla kendi güçlerini güç katarlar. Bizim sanayi maddesi, silah kısacası en küçüğünden en büyüğüne ihtiyacımız olan bütün maddeler onların dünyasını ithal ederiz. Artı hani böyle bir düşün yani nasıl bir sistem kurmuşlar. Yani sen şimdi senin senin malını zaten o ee, o kendisine koy, şey yani kendisine sattırıyor senden. Ucuz fiyata sattırıyor. Sana verdiği para da yine kendisi kullanıyor. Artı ...senin ihtiyaç duyduğun şeyleri de çünkü sen onun kulu olmuşsun ya, onun taklitçisi. Senin taklitçisi olduğun için sen de onun gibi olmak istiyorsun. Onun elinde olan şeyleri istiyorsun. Bu sefer o şeyler de o yine sana satıyor. Yani sana verdiği parayla yine sen ondan istediğin şeyler karşılığında o parayı da elinden alıyor. Tamamıyla seni tüketmek üzere kurulmuş bir sistem. Yani her taraftan öyle bir sistem ki... Yani seni öyle bağlamış ki, seni öyle kullaştırmış ki, sen kulsun, kölesin yani. O sistemin içerisine girdiğin zaman tamam bitti, o sistemin içerisine, içerisine, içinden çıkman mümkün değildir. Seni en son noktaya kadar seni sömürüyor. Ha, seni sömürüyor, seni sıkıyor yani. Ha, sonunda ne kalıyor peki hala? Ne demiş burada, ne devam ediyor? İthal ettiğimiz bu maddelerin fiyatlarını da onlar belirler tabii ki. Mesela şu yani bütün askeri alanda ne, ne kadar bağlı bütün İslam ülkeleri yok Amerika bir uçak satacak da yok Rusya bir havurma sistemi satacak da yoksa işte falan ülkeden silah alınacak da yani lazım. Çünkü adamlar sana saldırıyor ama bir taraftan adam hani sana saldırıyorlar diğer taraftan da diyorlar kendini savun e ne nasıl savunacağım ben sana silah satayım. <gülüyor> E o silahı nasıl? E silahı da şu şartlar altına satarım. Öyle beş dolar bir silah değil şartların var. Ne şartların nedir? <gülüyor> i̇şte falan falan örgüt işte şöyle güçlenecek. Falan falan örgütü şöyle zayıflatacaksın. Falan falan bölgeleri şunlara bırakacaksın. Falan falan devletlere karışmayacaksın. Veyahut da sen şu devletlerin şu işlerine yardımcı olacaksın. Şu anda mesela Sudan şeysine, tağutunu Esad'e gönderdikleri gibi mesela yani öyle şey de yok. Yani öyle para karşılığında bir şey satın al almak da yok. Kölesin yani. Sana ne diyorlarsa onu yapacaksın. O kadar yani öyle bir sistem kurmuşlar. Tabii o sistem hepsi nereye dayanıyor? O sanayi gücüne dayanıyor. Yani o o para gücüne yani. Çünkü insanın o zafiyetini kullanıyor. Tabii bunun bütün bu sistemin altında kim yatıyor? sistemi aslında kuran iblis iblis aslında yani. sistemi aslında kuran iblis yani İblis de insanı çok iyi tanıyor. İnsanın o dünya yani zengin güç, güç, güç hırsı işte o yani hakim olmak, kontrol etmek, zengin olmak bunları bunlara çok rağbetli insan dolayısıyla insanı onu vaat ediyor. Ha bunlar da ne diyorlar? Bunlar da tabii o insanların arasında bu, bu bu hususta en zayıf olanları seçiyorlar. Yani bu sistem neye dayanıyor? Biraz sonra ona gelecek Allah'ın. Bu sistem neye dayanıyor? İblisin kurduğu bu sistem. Aynı Firavun'un yaptığı gibi اِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَى فَالْعَرْضُ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا Ehlini ne etti? Bölük bölük pörçük fırkalara böldü yani. Sistem ona dayanıyor. O insanları bölmek. Hatta işte böl, parçala, yönet. Meşhur İngiliz strateji stratejisi. Böl, parçala, yönet. Ha. Yani bölmek, sonra ne edeceksin o, bölen, o böldüklerin içerisinde? Ne etmiştir? Onlardan bir tayfeyi ne ettin? Zayıf kıldı. Onların oğullarını Erkek çocuklarını öldürdü ve kadınlarını dili bıraktı. Yani bir taife, o hangi okuyor taife kimler? Beni İsrail ediydi Firavun zamanında. Yani hani hak taife, Resul gelmiş olan, Resul'e tabi olan, yani semavi kitabı e, almış olan o taifeyi, onu zayıflatmak, onun erkeklerini bitirmek, kadınları bırakmak, yani zayıflatmak. O taifeyi zayıflatacaksın. Onun dışında diğer taifeleri de ne edeceksin? Bir ta, kimi tayfe yani en uşak olan, en uşak olan tayfeleri kendine yakın kılacaksın. Karun gibi. Zenginleştireceksin, güçlendireceksin. Onları destekleyeceksin, öne çıkaracaksın. Çünkü onlar vesilesi ne edeceksin? O hem cinsi olanları onlar ne edecek? Bastıracaklar, onlara hükmedecekler, onları yani dizginleşti, dizginleyecekler. Hem cinslerini. Bugün bütün İslam aleminde olduğu gibi, bütün İslam aleminde en çirkeflerini, en pislerini, en zayıflarını, en yani dünya malı düşkünü olanları, en zalimleri yani o tağutlar. Onların hepsini seçmiş, seç, seçiyorlar. Onları destekliyor madden, Onlar vesilesiyle ne diyorlar? O halkların içerisinde aslen yani onlar için zararlı olacak olan, yani ayaklanabilecek, onların hakimiyetini yıkabilecek olanları onlar vesileyle bastırıyorlar. Kendileri iyi adamlar. Kendileri Avrupa'da, Amerika'da demokrasiden bahsediyorlar, insan haklarından bahsediyorlar, işte kadın hakları, işte şu haklar, bu haklar işte vesaire vesaire çok böyle değerli, erdemli şeyler yapıyorlar. Ama <gülüyor> bütün o bütün o pis yani işlerini hepsini o mürtet uşaklarına yaptırıyorlar. Gerekirse kendileri de yapıyorlar ama gerekirse kendileri de devreye giriyorlar. Ha, diyor ki dönemecinin son halkasında bizim kaynaklarımızdan bize kalan ise sadece komik bazı yüzdelerdir. Bunların çoğu da yöneticilerimizle celatlarımızın, celatlarımızın gizli hesapları kapsamında Yahudilerin kontrolünde olan İsveç, Avrupa ve Amerikan bankalarına gitmektedir. Yani o bütün bu ticaretlerin ardından yani o... Ee, İslam topraklarından çıkan o madenler vesaire yani yeraltı kaynaklar zenginliklerinden elde edilen paraların çok düşük bir miktarı neticede o devlete yani hükümete geliyor. Hükümetin içerisinde de yine yani onların işbirlikçilerine gidiyor para. Çok cüz'i bir miktar neye dönüşüyor? O kamu hizmetine gidiyor. Çok düşük bir miktar kamu hizmetine gidiyor. O paranın geride kalan o bütün bu şeylerden sonra geri kalan falan büyük miktar yine o işbirlikçilerin ceplerine akıyor. Maden kaynakları da diyor aynı şekilde. Ha, dememiz o ki bunlar çıkarıldıkları ülkelerde sanayi altyapısı oluşmasın ve aslı sahiplerinin vazifesi maden ocaklarından ihracat limanlarına kadar süren bir hamallıktan öteye geçmesin diye mahalli olarak işletilmektedir. işletilmemektedir. Yani iş mahalli olarak böyle bir sanayileşmenin meydana gelmesini engelliyorlar. Onun için yani aslında yani normalde yani düz mantıkla düşündüğün zaman yani bir yerde bu petrol çıkıyor. O zaman en yani onu işleyen de kim olması lazım? O petrolün çıktığı yer. O kişi onu işletmesi lazım. Ve en çok o ona rağbet etmesi gerekir. Değil mi? Bakıyorsun ki o sanki yani ya bu petrol bizim ihtiyacımız yok gelsin Amerikanlılar oradan alsın bu petrolü işletsinler gibi. E ondan sonra o Amerikanlılar da geliyor senden satın alıyorlar ondan sonra da sen fakirsin onların sana yani lazım olan şeyler sen yine onlardan alıyorsun. Paran yok ama onlara borçlanıyorsun. O şekilde de senin yani hükümetini, idareni yöneticilerini ele geçiriyorlar. Yani bir fiil ne? Bir engelleme var ha. Yani bir fiil ülkelerde sanayi yani bir sanayileşmeyi bu sanayi yönünden güçlenmeyi engelliyorlar. İşte o, sen bunu bunu kırdığın zaman o zaman tabii ne sıkıntı meydana geliyor. O zaman yani siyasi bu sefer o bütün o sorunları her alanda görüyorsun. Yani sanayi alanda bir güçlendiği zaman bir devlet aynı mesela Türkiye'nin son zamanlarda güçlenmesi gibi. Türkiye'nin Son zamanlarda yani son senelerde sanayi bakımının güçlenmesi aynı zamanda nesini ne, ne var etti? Siyaseten de güçlenmesini, askeri olarak da güçlenmesi, bölge yani stratejik itibariyle, yani bölge stratejisinde de daha güçlü bir konumda olmasını sağladı. Çünkü iş orada yani, o sanayi gücünde. Aynı zamanda bu sefer başka devletlere ters düşmeye başladı. Eskiden iyi oldukları devletler düşman oldu. Eskiden düşman olduk devletler şimdi dost oldu. Hepsi öyle bağlı yani o sanayi gücünün. İşte Allah'ın diyor yani Müslümanlara böyle nimet olarak verdiği bu zenginlikler böylece nimet olmaktan çıkıp bir afete dönüşmüştür. İktidara ulaşıp o servetleri yağmalamaya ve bunları sömürgeci efendilerin peşkeş çekmeye teşne ve ardı arkası gelmeyen mürted idarecilerimiz tarafının iktidar kavgalarına, siyasi inkılaplara, askeri darbelere vesile ittihaz edilmiş. Nihayetinde de yabancı işgaline, savaşlara, ölümlere, katliamak korku ve açlığa sebebiyet vermiş. Tabi bu sefer sistem öyle ya, sistem öyle olduğu için bu sefer o İslam ülkelerindeki yönetime oynayan insanlar da yani o zenginlikleri elde etmek için, Zengin yaşamak için, güzel iyi yaşamak için bu sefer onlar da kendi aralarında böyle bir yarışa giriyorlar. En zalim olma yarışı. Yani o efendilere en çok uşak olma yarışına giriyorlar. O da tabii aynı zamanda ne, ne demek oluyor? Kendi halkına yönelik en zorba, en zalim olma manasına giriyor. Mesela bak burada bir misal barış koruma askeri yardım barışı koruma askeri yardım bunlar modern dönem askeri işgal ile çağdaş sömürgeciliğin yumuşatılmış adlarıdır yani böyle siz, böyle şey ediyorlar insanları böyle kandırıyorlar güzel isimler demokratikler demokrasiyi yaymak için insanlara demokrasiyi götürmek için insan haklarını götürmek için yüz binlerce kadın, çocuk öldürüyorlar. Ama ne dava ne, biz oraya insan haklarını götüreceğiz. Yani insan haklarını götürmek için yüz binlerce insan katlediyorsun. Hakikatla davaları birbirine tamamıyla tersa. Yani iblisin sistemi. O güzel yaldızlı sözler, ama hakikat hiçbir surette o sözlerle alakası yok. Barışı Koruma Askeri Yardım yani şeyi kastediyor bu kuvvet çıkarmasını yani Saddam Kuveyt'i işgal ettiğinde. O zaman bunlar modern dönem askeri işgalleri çağdaş sömürgecinin yumuşatılmış adlarıdır. Örneğin Amerika, Suudi Erbistan'a çöl fırtınası, bu Desert Storm şey diyorlardı, çöl fırtınası masrafların 506-560 milyar dolar olarak belirlediğinde yani hem geliyorlar bir de faturasını çıkarıyorlar. Yani son olarak da şey etmişti ya Trump, Suudi Erbistan'a fatura çıkarmıştı. He. Bu şey savaştan ötürü. Daesh'e karşı hmm. savaştan ötürü. <gülüyor> yani bu kadar çirkeflerle yani o kadar hayasız, utanmazlar. Yani hem, seni, hem seni sömürüyorlar, seni bitiriyorlar, öldürüyorlar. Senin kadınlarını alıyorlar, çocuklarını katlediyorlar. Hem de faturasını çıkarıyorlar. Kurtarılması masraflarını 560 milyar dolar olarak belirlediğinde tam olarak bunu yapmıştır. Böylece Suud'un bütçesini tam anlamıyla kontrolü altına almıştır. Bunu ödemeye ödeme yol bulamayan Suud'a ise faizli ödeme kolaylığı sağlamış ve yarımküre üzerinde en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan devletini uluslararası para fonu IMF'ye faizle borç öder bir hale getirmiştir. Düşün yani yüzde yetmiş beş hani sadece sultan gelmiyor ama yine hani yüzde altmış diyelim ya da yüzde elli olsun yani. Yani yüzde elli miktarına petrol ihraç eden bir ülke İMF'ye borçlu. <gülüyor> Ve o imF'in sahibi de o petrola muhtaç. İMF'nin sahibi yani Amerika o petrola muhtaç. Ama yani o sana borçlu olması gerekirken çünkü petrol senin elinde sen ona borçlusun. Acayip yani, acayip yani. Ama sistemi kurmuşlar. O mekanizma çalışıyor yani. Ha tabii bir de işte diğer taraftan şimdi sen bunları böyle iş şey ettiğin zaman cevap nasıl hemen geliyor ya? Kompro teorisi. Bu yani tabii tabii yani birkaç aile dünyayı hükmediyor. Evet evet kötü Yahudiler. Zaten her şeyi Yahudiler yapıyor. Yani onu da iblis öyle yerleştirmiş ki insan modern çağ insanlarını. Yani bunlar hepsi böyle Yahudileri kötülemek için bir şey uydurulmuş olan şeyler. Halbuki hepsi sabit. Ha, hepsi sabit yani. Kendileri de bunu gizlemiyorlar. Ha o da şey olan da bu yani. Kendileri de bunu gizlemiyorlar. böyle bir şey yok. Kendileri hatta yayıyorlar. İnsanlara aktarıyorlar. Çünkü çünkü niye? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala taklit ediyorlar. Yani bunların patronu yani iblis İblis Allah Azze ve Celle'yi taklit ediyor. Allah subhanahu wa taala kimdir? El-Mutekebbir. Allah subhanahu wa taala kudretini göstermeyi sever. Ha, kudretiyle övünür. Kudret, kibriya sahibidir yani. Çünkü o büyüklenmeye layıktır. İblis de onu taklit ediyor. İblis de Allah Azze ve Celle gibi nasıl Allah subhanahu wa taala kendi büyüklüğünü ortaya koyuyor? O da kendi büyüklüğünü ortaya koymak istiyor. Dolayısıyla her vesilede ya yani ne kadar kudretli olduğunu, ne kadar yani hakim olduğunu meselelere ortaya koyuyor. Tabi hepsi hatalar, kusurlarla beraber. Ama işte yani insanlar onu görmek istemiyorlar. Yani ondan sonraki kısımlar aslen yani bu birinci kısmı bina eden, yani temel mesele nerede? Temel mesele, ha biraz kısa gidelim. Temel meselelerden yani bu Müslüman'ın, Beytulman'ın çalınması. Yani temel orada oraya dayanıyor yani. Çalanlar da öyle bir tezgah kurmuşlar ki çalma piyasada yani sen e, o, o eşyayı ürettin. Sonra sahibine götürürken yol esnasında senin kervanı basıp çaldılar değil. Ta o eşyada henüz yani ham haliyle oradayken orada ona el uzatmışlar. Ham haliyle. O bizim diyorlar yani. Oradan onu kendileri çıkarıyorlar, kendileri işliyorlar, kendileri fiyatı belirliyorlar, kendileri sana satıyorlar, sattıktan sonra o parayı da kendi istedikleri gibi yine sana veriyorlar. O parayı da yine kendileri kullanıyorlar, kendileri de sana, san, şu, sana şu şu lazım diyorlar, onu da sen yine onlardan istiyorsun, o sana vermiş o parayı da yine cebinden çekip alıyor. Yani sen böyle olman gerekiyor şöyle düşünmen lazım şunu giymen lazım bunu giymemen lazım senin işte gözlerin sağa bakması lazım sola bakmaması lazım senin burnun yamuk olması lazım o her şey yani onlar dikte ediyorlar Daha bizim Müslümanlarda zaten zavallı olmuşlar Aciz zaten kul olmuşlar ne diyorsa şey Master Tom <gülüyor> Efendi F -f -f Efendi Tom ne diyorsa Aynen yolar tam Efendi Seyyidi evet, Seyyidi böyle <gülüyor> Ne derse onu yapıyorlar. Ha. Ha, sonra ikinci nokta demiş. İslam diyarlarında kaynakların kötü dağılımı Bu da bunun neticesi. Yani kısa geçiyorum korkmayın. Kısa gideceğim inşallah. Yani asıl mesele burada. ha Onu anladınız değil mi? İnşallah daha ileriki vakitlerde bunu daha açacağız inşallah. Yani anladınız asıl sistem yani basit, çok kısa şekilde sistemi. Çünkü her şey ona bina ediyor. O sistem yürüyebilmesi için netmeleri ne gerekiyor. O bölgelerde o devletlerde yani kendilerini uşak kendi uşak, uşaklarını yerleştirmeleri gerekiyor. O uşakları yerleştirebilmek için netmeleri ne gerekiyor. O bölgeleri bir kaos ortamına, savaş ortamına sokmaları gerekiyor. Savaşı çıkarmaları gerekiyor. Savaşı çıkarmaları için netmeleri ne gerekiyor. Kendi adamlarını belirli pozisyonlara yerleştirmeleri gerekiyor. Ondan sonra o adamlar vesilesiyle o bölge içerisinde yani huzuru bozacak olan, var olan istikrarı yani bozacak olan tarafları ortaya çıkarmaları yani desteklemeleri gerekiyor. Her yerde aynı sistemi yapmışlardır. Bunun içinde mesela özellikle bu son şeylerde bu artık tarihi belki en ileri vaktinezman zaman bilmiyorum ama yani resmi şeylerde 17. asır diye geçiyor. Bu hepsi 17. asır çok önemli bir asır. Yani bu aydınlanma çağı. Bütün bu bozuk fikirlerin temeli atılan çağ şey. Ee, çağ, laikliğin, işte demokrasi. Demokrasi tabi antik Yunan'dan gelen bir şey ama yani o hür irade, e, pozitif düşünce, bu maddecilik vesaire hepsi yani o 17. asırda özellikle Tabi onun evveli var. Ama evelinde yani yine biraz bu ezotelik taraflarla beraber gelmiş. Yani el-muhim ha belirli bölge yani belirli taraflara şey etmek, girmek oralarda yani insanları para kaynaklarıyla satın almak ondan sonra kendi menfaatleri göre, menfaatlerine göre dene yönlendirmek. Hala aynı sistem yani. Eskiden beri aynı sistem. Bir hükümetin içerisinde mesela idare belirli adamları satın alıyorlar. Kendi taraflarını çekiyor. Bunun içinde en şey, en aktif örgüt ...Masonlar, Mason örgütü yani... ...en aktif... ...Osmanlıyı çökeren... Tam ...Masonlar yani, Mason örgütü... ...Mason örgütü de yani hani öyle böyle... ...bunlar hepsi böyle kanatlı manatlı... ...çok büyük, büyük dişli, oynuzlu insanlar değil... ...Masonlar yani insan yani... ...düşünürler, artistler... ...sanatçılar, siyasetçiler... ...işte edebiyatçılar... ...vesaire yani böyle ileri görüşlü insanlar... Ha. ...çünkü o da mesela o işte... ...burada izah ettiği gibi... İblis'in özellikle insana göstermek istediği yönü o. O çok şey, çok medeni. işte çok adil. O erdemler üzerinden insanlara yaklaşıyor. Masonların ilk derecesi zaten adamlar kendilerinin ne yaptığını zaten farkında değil. Yani aslen masonların masonculuğun ne hizmet ettiğini yani son yani ileri derecelerde ki masonlar ancak biliyor. O alt derecedeki masonlar zaten masonluğun şey zannediyor. Masonluk yani ee, güzel böyle e, ileri görüşlü e, insan insanın faydasına e, fikir ve eşya üreten bir topluluk olarak zannediyorum. Ha, şimdi el burada bu bu e, zalimce ya da bu kötü dağılım nasıl gerçekleşiyor? O efendilerin yine o ülkelerdeki o yönetimi tayin etmeleriyle. O yön yönetimde ne ediyor? O yönetim kendi cebine çalışıyor. Şeysi o. Ee, özeti o burada dediği gibi Firaun yöneticileri tarafından yağmalan yağmalanması, onlara yakın kimseleri ortaklarını, uşakları yardıcı, tacileri, zorba ve yardımcılarına büyük tacılları, zorlu ve tavas kacılecimleri bekçilik eden güçlere peşke çekilmesidir. Yani mesela bak körfez ülkelerinde sayıları toplamda birkaç yüzü geçmeyen krallar, prensler ve oğulları olup, İslam ümmetinin servetinin bütünüyle kendi aralığına bölüşmektedirler. Yani o Suud'daki, kuvvetteki vesaire, o zenginlerin sayısı ki? Hadi burada 300 demiş, hadi bin diyelim. Bin kişi olsun yani. Yani orada inan yani günlük elde edilen şey, yani elde edilen, bak bir rakam vermişti. Yarım milyon varil petrol taşıyan ve bir buçuk milyon dolar tutarında olan küçük bir nakliyat. Yani... Yani şu andaki petrol şeysiyle belki e, düşünsen ne kaç al, 16 milyon varil diyor değil mi e, Suudi Arabistan'dan yok Arap, Arap Yarımadası evet günlük olarak ürettiği petrol yaklaşık 16 milyon varil. Tabi o, o zaman o eski tarihte şu zamanda ne kadar üretiyor Allah'a alem ama sadece bunu alsan yani 15 milyon diyelim 15 milyon varil. 15 milyon var. Şu anda petrol fiyatları yani 40 dolardan hesaplasan. Ne diyor 15 milyon çarpı 40. Yani 400. 600 milyon değil mi? 600 milyon dolar, 600 milyon dolar günde ha. Günlük. Günlük 600 milyon dolar sadece o petrol geliri. 600 milyon dolar yani. Günlük. bir <gülüyor> 30 da çarp. Ne etti? 18 milyar. 18 milyar dolar yani aylık sadece petrol geliri. aylık ha. Kimler al kimler arasında dağılıyor? O petrol şirketleri arasında dağılmıyor. Yani o ta, efendilerin efendileri giden para çıktıktan sonra hadi geri geriye kala, kalsın diyelim bir 1 milyar dolar para aylık. O da işte o bin kişi arasında dağılıyor diyelim. Halbuki yani İslam ümmetine sadece onun için mesela Şeyh Musab Osman ve Şeyh Azam da Allah alim yani söylüyor ama Şeyh Muhsab'tan ben şahsen kendim de duydum o demişti. Eğer sadece sadece petrol gelirleri sadece Müslümanlara dağıtılsa bir tane fakir Müslüman olmaz. Bir tane fakir Müslüman olmaz ya. Yani. Sadece petrol adil bir şekilde Müslüman arasında dağıtılsa. Evet işte onun için İslam ülkelerinde halk fakir onları ezen, onları yöneten, yani onları yöneten onları dizginleyen, onları susturan, o ezen zulmeden yönetim zengin. Halk fakir yönetim zengin. Tabi bu da neyi getiriyor? Sonuç olarak zulmü. Çünkü o para tamahı, o, o güç tamahı o dünyalık tamahı yöneti, yönetici tabakada ve o yönetici tabaka olabilmek için ha, ne edilmesi gerekiyor? Yani sen de öyle zalim olman lazım. Oraya ulaşabilmek için zulmetmen lazım. Dolayısıyla demiş üçüncü şey olarak zulüm, şeriat, şeriatın adaletinin uzaklaşılması ve mal taksiminde adalet ilkesinin yok olması insanın çoğunu birbirlerine, birbirlerini yiyen ve birbirlerine zulmeden açgözlü canavarlar haline getirmiştir. Çünkü mesele orada zengin olmak, dünyada iyi yaşamak onun için de ezmen lazım. Güçlü zayıfı eziyor. Zengin fakire zulmediyor. Artık diyor öyle ki zulüm makbul bir örf ola yazmıştır. Ve buna itiraz eden kimseyi bulamaz hale gelmişinizdir. Artık örf olmuş yani zulmetmek. Ezmek. Haksız. Yemek haksız kazanç, hepsi orf olmuş. Yani insanlar kabul ediyor. Böyle birisi yok. Sonra bunu yani bununla beraber baskı ve aşağılama diyor. Çünkü her zayıf kendisinden güçlü olan karşısına böyledir. Her fakir kendisinden zengin olan karşısına böyledir. Yani artık aynı o yani zengin fakir arasında zengin fakiri eziyor. Kendisini ona yani onun üstünde tabii kibirleniyor. Fakir de kendisi ondan daha aşağı hissediyor, görüyor. Dolayısıyla o da onun gibi olmak istiyor. O da aynı yolu izlemeye çalışıyor. Sistem kendi içerisine dönüyor yani. Kin ve bastırılmışlığın getirdiği nefret duygusu, başta yöneticileri karşı ve sonra kendi aralarındaki insan çoğunun duygu dünyasını hükmeder olmuştur. Bu da insanlar arasında ikiyüzlük, yapmacılık, kin, nefret, kıskançlık gibi tedavisi, zor olan sosyal hastalıklarının doğmasına sebebiyet vermiştir. Arı insanlar yani de bozuluyorlar, kin duygusu vesaire, nefret, haset vesaire insanlar bozuluyor yani. Sonra korku, tabi sistemin o zorba zalim sistem, tahtî sistemin ezmesi, insanları halkları doğrudan korkak bir hale getiriyor. Dolayısıyla hani baş kaldıran bir hatta şeyden kimse de yok. Altı açlık ve hastalıklar. Tabi böyle olunca fakir olunca halk tabi fakirlikle beraber işte hastalıklar da geliyor. Hastalıklar tedavi edilmesi için yani Türkiye'nin eski hali neydi? Bir hastaneye gidiyorsun, sağlıklı giden adam hasta çıkıyordu yani. Değil mi orada yani tedavi olamıyorlar, tedavi için para bulamıyorlar, ilaç masrafları yüksek. Yani hastalıktan ölüyor yoksulluk. Onun için yani işte bakın yani hastalık oranları ve hastalıktan ölenlerin en çoğu İslam ülkelerinde. Halk fakir yani. Ama bakıyorsun yöneticilere bakıyorsun zengin. Yani şimdi o yöneticide, yöneticilerin zenginliği nereden geliyor? Aynı topraklarda yaşıyorlar. Aynı cinsin insanlarılar. Ama onlar fakir, bunlar zengin. Onları birileri zengin ediyor, bunları birileri Fakir ediyor işte. Yine o bölme ha. Sınıflara bölme. O sınıflar içerisinde de insanları kendi menfaatine göre kullanma. Yani gerektiği zaman o fakir tuttuğu insanları da, tamam yani vakti geldiğinde veyahut da ona yani siyasi durum onu gerektirdiği zaman o fakir tuttuklarını ayaklandırıyor. Yani mesela son şeyde olduğu gibi mesela Fransa'da. O <gülüyor> Ezdi yani sistem tarafından ezilenler bu sefer artık yani o kadar eziyor, eziyor, eziyor. Zam, zam, zam, zam, zam. Ondan sonra millet e, zor duruma düşüyor. Ne, hani Avrupa belki diyeceksin, yani adamlar zengin, doğru ama Avrupa'da mesela, şimdi bin euro sen Türkiye'de bin euro çok büyük bir para. Bin euro ne yapıyor Türkiye'de? Altı bin TL civarında bir şey yapıyor değil mi? Herhalde tafı çok? Yani 6000 diyelim 6000 sen aylık 6000 TL para kazanman Türkiye şartlarına göre çok iyi. Avrupa şartlarına göre Almanya mesela Almanya şartlarına göre mesela Münih diyelim Münih şartlarına göre bin euro para kazan hiçbir şey değil. En düşük kiralar 700 750 euro. O da yani bir oda. Yani iki odaya 750 euroya tutamazsın Allah'ım. Bir odalık bir yer 700 700 euro civarında. Düşün, 700 euro sadece ev kirası. <gülüyor> Sonra o 300 euro ne yapacaksın? Yani sen geçinebilmeyen normal bir hayat yaşayın, normal değil. Yani alt seviye bir hayat yaşayabilmen için Avrupa, yani Almanya'da mesela ve tabii şeyden şehirden değişiyor, mesela Münih'te yani 2000 altında para kazanırsan çok sıkıntılı bir hayat yaşarsın. 2000 euro. E şimdi hani... Ona göre değerlendirmek lazım. Şimdi onlar da orada zam, zam zam zam. Artık bir yerde bir yere kadar. Ondan sonra ne diyorlar bu sefer? Devre, hükümet üzerine baskı oluşturmak istiyorlar ya. Fakir tuttuklarını veyahut da böyle maddi olarak e, e, sıkıntı halinde tuttuklarını bu sefer ne diyorlar? Hükümete karşı harekete geçirtiyorlar. Onları bu sefer teşkilatlandırıyorlar. İşte bir taraftan e, destekliyorlar. Bu şekilde de ne diyor? Onları hemen hazır. Devreye sok, yönetim üzerine baskı oluştur, kendi istediği kendi istediğine göre siyaset yapsınlar. Çok şeytanları yani. Sonra adede toplu katliyor. Yani bütün bu toplu katliyor işte bahsetti, kastetti yani bu Amerika vesaire, Rusya ve da daha önceki tarihler İngiltere vesaire. Yaptığı İslam ülkelerinde yaptıkları toplu katliamlar ha. Yani ba Irak'ta, Irak savaşında kaç yüz bin insan öldü? Suriye mesela Suriye'de kaç nicesi öldü yani? Şehit oldu. Katliam yani bunlar asla yani. Bazı yerlerde yani e, bazı sınıfları yok ediyorlar. Yani halkın belki üçte birini yok ediyorlar. Ama sadece bu değil. Yani bir bu savaş yoluyla. Sonra muhasire ederek yani işte e, gıda maddeyle mesela Yemen'de şu anda olduğu gibi hatta daha evvel mesela Irak'ta olduğu gibi yani bu ne diyor mesela 2. Karibet Savaşı'nda operasyon 300 bini aşkın sivil ve askeri öldürmekle yetinmeyen Amerika 10 yıllık ambargonun ardından 1,5 milyondan fazla çocuğu yetersiz beslenmeye ve ilaçsızlığa mahkum ederek öldürdü yetersiz beslenme ilaç sıkıntısı olduğundan ötürü çocuklar kadınlar vesaire ölmesi sonra doğum kontrol programları yoluyla ya bu da çok etkili yani dolayısıyla yani o e, bu şey mesela o da on vesilelerden birisi yani bir doğum kontrol pro programları ondan sonra bu aşılar yani kısırlaştırmalar yani işte bu da bu mesela doğum kontrol programları. Yani sana geliyor şey ne bu bir şey bu ne ne dünya sağlık örgütü değil mi? Dünya sağlık örgütü geliyor beyaz şeyler içerisinde bunlar kahramanlar yardımcı kisveleriyle işte ortalık fakirlik fukara işte çocuklar perişan ölüyorlar. Ne etmek lazım doğum kontrol, doğum kontrol yani doğurmayın yani doğurmayın yani. Eee doğurmayacaksın, ne olacaksın? E, zayıflayacaksın işte. Arkadan nesiller gelmeyecek. Ama adamların projeleri yani beş günlük, on günlük, bir aylık projeler değil. On sene sonrasını, otuz sene sonra, elli sene sonrasını düşünüyor. Senden artık, yani sen çocuk yapmayacaksın. Mesela veyahut aşılar. Yani aşılar zaten ispat edilmiş bir mesele. Yani aşıların şey olduğu, yani kısırlaştırıcı olduğu. Sonra burada demiş, ayrıca batı tarafında Müslüman ülkelere gıda yardımı adı altına gönderen tırlar içinde yer alan kıssızlaştırıcı, ifsad edici ve hastalıklar yayıcı ilaçlar üzerinde yapılan kırım ve katliamlar da meselenin diğer bir boyutudur. Sonra tabii yani o ülkelerdeki uşak hükümetlerinde yine yaptıkları katliamlar. Sonra toplu tehcir mesela, Bu da yine yani İslam ümmetinin Acizliğinin zilletini yani zayıflığını getiren sebeplerden birisi o toplu hicretler yani halkların savaş bölgelerinden başka ülkeleri kaçmaları, artık il konuma düşmeleri. Bu da elbette yani ciddi manada Müslümanları İslam ümmetini yani zayıflattı. Sonra Namus paymalı yani Namusların ayak altında olması yani. Ümmetin kadınlarının e, tecavüze uğraması, sonra da tabi huzursuzluk ve ruhi bunalım. Yani böyle olunca tabi yoksulluk, hastalık vesaire, korku, zillet, meskele, zulüm, haksızlık diyor. Elbette ne o zaman e, Müslümanlarda da büyük bir huzursuzluk ve ruha, ruhi bunalım. Böyle bir ümmetin fertleri diyor, hususlu, huzursuzluğun dibini bulacak. Evet. Üç Müslüman hayatının her Allah'ını düşündü. <gülüyor> tamam, gelecek terse kadar da artık <gülüyor> nereye kadar? Zaten Allah'ın şeye kadar demiştik değil mi? 152'ye kadar mı demiştik? Neyse, siz yine şeye kadar okuyun. 162'ye kadar okuyun. Bakalım oraya kadar varabilecek miyiz? Subhaneke Allahumma ve hamduke